Merhaba bu videonun konusu kariyerinizdeki bariyerler yani engeller. Ne demek kariyerinizdeki bariyerler? Bazen kariyerinizi yaparken çok idealistsinizdir. Yani planlarken daha doğrusu dersiniz ki o olacağım, bu olacağım, yüksek lisans, yurt dışı uçarsın. Öyle mi olur? Neden? Hoş geldiniz. Şimdi kariyerinizdeki bariyerler aşama aşamadır. 1. Daha önce konuştuğumuz insanlar. Yani nasıl insanlar? Benim oğlum doktor olacak. Benim oğlum mühendis olacak. Oğlum hadi gir bir işe çalış. KPSS, YDS gir. Hadi hadi. Sen daha geleceğini planlayamadan 4 yıl bir tane diploma yalasın, ertesi hafta evde fazlalık görünürsün bir işe girersin. İstediğin iş bile değildir. Kariyerini planlayamazsın. 2. Aşk meşk evlilik. En kötüsü budur zaten. Senin piyanonda yurt dışı var. Amerika, Avrupa, Almanya. Papa yeni Gine nereye yürü aslanım? Biletin bile hazır. Bir sevgili çıkar ama aşkım der biter. Bütün o hayallerin hepsi çöp. Puf. Doğru mu? Senin paşa gönlün midir? Bence yanlış. Başkası için kariyerinden vazgeçme demesi mi kolay? Evet. Yapmak ister misin? Sen bilirsin. Bir başka kariyerinizdeki engel, bariyer. Sen inançsızlığın, tecrübesizliğin hiç emek vermemen. Üniversite döneminde sen o kariyerini hiç tecrübe yaşatmazsın. Şimdi bu ben var ya Haluk. Çıkarıyorum kenara koyuyorum. Bak pozitif şizofreni. Onunla konuşuyorum. Halukçum diyorum. Beş dakika önceki sen Haluk olarak şunları niye yapmadın? 10 yıl önceki Haluk'la konuşuyorum. Şurada oturuyor. Diyorum ki baba diyorum orada niye o eğitime gitmedin? Sen diyorum 20 yıl önce niye şunu yapmadın? 35 yıl öncekine diyorum ki o lüle pop'u niye yedin paşa? Yani sen geçmişinle konuşacağın zaman kariyerindeki bariyerleri şikayet etmeyecek şekilde olman lazım. Alnının ak olması lazım gelecekte kendine. Bunu nasıl sağlarsın? İki parça tecrübeyle. Kariyerinizdeki diğer bir bariyer. Yani diğer bir engel para yok öyle bir şey. En çok bunu yazıyorsunuz hocam para vardı da biz mi yapmadık? Cem Yılmaz'ın bir söyleşisini izledim. Diyor ki şans mı emek mi İzlersiniz Google'da yazıp. Yani diyor ki gidiyor adam şikayet ediyor bizde o şans olsa biz de Cem Yılmaz'dık. Bizde o şans olsa biz de YouTuber'dık. Ya tamam şans da kariyerinde şans da olması lazım. Ama sen bilet almıyorsun ki. Bir bilet almayıp şikayet ediyorsun of o da götürdü büyük ikramiyeyi öbürü işte 100 milyon çıktı e sen sadece ağlıyorsun sen de çek video youtuber ol sen de git üniversitesini oku. sen de git doktor ol ama olmaz hayat bana acımasız davrandı acıların çocuğuyum bak kariyerindeki en büyük sorun zaman inanmaman zamana yeniden başla var vaktin Tamam, bir bölüm okudun, iki yıl okudun, annenler mutlu oldu, iki yılda kendin için oku. Kariyerdeki geldik diğer beşinci soruna. Korkaklık. Yani yüksek lisans. Şimdi yüksek lisans yapanlar korkak mı hocam? Puff. Değil, değil kardeşim ama yüksek lisans niye yaptığını bilen adam lazım bana. Adam işletme, MBA vesaire bir şey yapıyor, sebebi var. Girmiş bir firmada çalışıyor, o işletme yabancı dildeki master bilmem ne kariyerine katkısı bulunacak o okuldan çıkacak dördüncü sınıf geliyor ben bir yüksek lisans yapayım ya yapayım yapayım yapayım değil mi yapayım çıkmayayım okuldan niye çıksana yüksek lisans bitiyor doktora yapayım doktora ben ben doktora yapayım ben yapayım lazım doktora bitiyor benim bir yurt dışında İngilizce öğrenmem lazım gidiyor görüşüyor sizi Malta'ya yolluyoruz bir yıl şey Malta'da bir yıl İngiltere'de Yaş gelmiş 30'a İş yok baba, iş yok ya. Kimse bana iş vermiyor ya. Yetişmiş, beyin göçüyüm ben ya. Benim gibi adamım. E sen göçsün, sen kendin göçmüşsün. Hayır girsene hayata? İş cümen yok, bir şey yok. Kariyerin önündeki en büyük engel korkaklık. Hayata atıl bir yerde çalışmak istemiyorsun. Ve kariyerinizin önündeki diğer bir engel. Deli, manyak, İK'cılar. İK'cılar genel olarak üstüne alınmasın. Ama ilan verirken çıldırıyorlar ya. Diyor ki 24 yaşını aşmamış en az 3 dil bilen üniversite yüksek lisans tamamlamış he de he de he de yazıyor e sen nesin arkadaşım sen bu musun? sen böyle bir adam mısın? mülakatlarda bir havalar e 2 sene önce o koltukta sen oturuyordun adamın şimdi kariyerinin önüne geçiyorsun da sen o kadar iyi miydin? e bir, bir cevap veremiyordun iki tane soruya ve geldik kariyerinizin önündeki son bariyere. En başta söylediğim şey en sona sakladım ki kırıcı olmayayım aile aile çocuğu doğru yönlendirmelidir ve önünden de doğru zamanda çekilmelidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir araba yolda kalmış bu arabanın itilmesi lazım ittin e çalıştı halen arabayı tutmaya çalışmanın bir esprisi yok ki bırak gitsin araba sen çocuğa gereken bilgileri ver bilmiyor musun ahkam kesme o zaman kariyerin önüne geçme ha bunu eş olarak da koyabiliriz. Yani aile dediğim zaman sırf küçük bir çocuk ana baba gelmesin aklına. Şu da var. Eşin. Özellikle kadınlarda olur bu. Evlenir, çocuk yapar. Ne yapacak ikinciyim mi yapsak? Adam da bakıyor diyor ki bu başıma iş açacak. Ben 2-3-4 gideyim. Üstü sayılar. Yapma. Ne yapıyorsun? Manyak mısın? Bırak kadın iş hayatına dönsün. Yani çocuk da yaparım, kariyer de yapar tabii ki bırak yapsın. Ama şöyle hesaplıyor. Ya şimdi bu başımıza iş açacak, iş hayatına gelecek, para kazanacak, söz hakkı olacak. Yapma hangi yüzyılda yaşıyoruz ya. Yani halen devam ettirmeye gerek yok ki dedenin babaannenin uyguladığı o faşist gelenekleri. Ricam tabii ki ay sonunda anlıyorsun da neyse. Ricam lütfen kariyerinizi planlarken kendiniz için yaşayın. Ona buna göre. Elalem ne der 2 gün önce diye yaşamayın. Lütfen. Kendiniz için yaşayın. Umarım kariyerinizin önündeki bariyerleri kenara çekersiniz. Çünkü kötüymüş. Yani söyleyeceğim şey kötü gelecek kulağıma kötüymüş gibi gelecek ama evlenirsin kocana güvenerek e boşanırsan ne olacak? Evlenmezsin. Babanlarla yaşa. Babanın işini yaparsın. Baba işi, dükkan E batarsa ne olacak? Senin ne diploman mı var? Lütfen kariyerinizin önüne gel oğlum benim yanımda çalış gibi bunu da yapın. Kendi yolunuza gidecek şeylere engelleri de koymayın. Ben ümitler bir sonraki videoda görüşmek üzere.